Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bankadaki paramın faiziyle babamın faiz borcunu ödeyebilir miyim? Her ne şartta olursa olsun kardeşlerim, hangi amaçla olursa olsun bankaya para yatırmak, faiz amacıyla para yatırmak kesinlikle haramdır. Bu borç, yani babanızın borcu, Faiz borcu babanızı ilgilendiren bir durumdur. Sizin paranızdan alacağınız faiz geliri de faiz getirisi de sizi ilgilendiren bir haramdır. Yani her ne olursa olsun babanız içinde olsa, bir başkası içinde olsa paranızdan faiz geliri elde etmek, faiz elde etmek caiz değildir. Bir kere bankaya bu amaçla para koymak dahi caiz değildir. Ancak her ne olursa olsun bankaya böyle bir para koyulmuş ve faiz tahakkuk etmiş ise bu parayla hiçbir şekilde hayır beklemeksizin, karşılık beklemeksizin fakirlere kullanılabilir bu para. Tabi bankaya bırakılmamalıdır. Yani ne olursa olsun faiz tahakkuk etmiş ise ya da almak mecburiyetinde kaldığınız bir para ise bankaya bırakılmamalı, alıp fakire fukaraya verilmelidir. Yani Allah'tan bir karşılık beklemeksizin. Diyelim ki böyle bir faiz parası sizin için de tahakkuk etti ve babanızın da faiz borcu var. Bu durumda faiz babanızın faiz borcunu kapatabilirsiniz. Ancak şunu bilelim ki her ne olursa olsun bu iki işlemde faiz işlemi olacaktır. O halde paramızı e, banka gibi yerlere değil faiz getirisi olmayan e, kurumlara yatırmalı ve bankalarda durdurmamalıdır. Çünkü sonuçta buralar e, faizle işlem yapan kurumlar ya da faizsiz hesapta, tutmalı, en kötü ihtimaliyle faizsiz hesapta tutmalıdır. Ama en mümkün mertebe faizsiz bankacılık sistemleri kullanılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca faizin faizle kapatılmaya çalışması da adeta pislik olan bir şeyle pisliğin temizlenmesi gibi olacaktır. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi zaten böyle bir duruma bulaşılmış ise Elde edilen gelirle babanızın bu faiz borcunu kapatabilirsiniz. Sonuçta nasıl olsa bu günah işlenmiş ve bu günahtan bir an önce kurtulmanın yollarına bakılmalı ve bir daha asla böyle bir şeye yönelmemelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.